Şimdi Müslüman hanımların el, yüz ve ayak yani o topuktan aşağısı hariç kalan kısmını kapatmaları, setretmeleri farzdır. Peki bu setir, tesettürün ölçüsü nedir? Şuna dikkat edilmesi lazım. Yani hanımefendiler... Cenab-ı Hakk'ın cazip olarak yarattığı müstesna varlıklar. Yani güzellik onlara hastır. Erkekler için biz güzel demiyoruz, yakışıklı ifadesi kullanılır. Ama hanımefendilerin yaratılışlarında bir güzellik var. Yani bizatihi onlar güzeldir. Celbeder, cezbederler. Ve onun için istismara açıktırlar devamlı. O sebeple Cenab-ı Hak hanımefendilerin tesettür emrini, uygulamalarını istiyor. Bunun ölçüsü de bizim alimlerimizin ittifak ettiği nedir? Eller, yüz ve topuktan aşağı ayak. Bunun dışındaki bölümlerin kapatılması lazım. Kapatılma şekli nasıl olacak? Mesela basenlerin ortaya çıkarılmaması gerekiyor. Yahut diğer uzuvların dışarıya yansıtılmaması gerekiyor. Yani giyeceğiniz elbisenin geniş olması, hatlarınızı ortaya koymaması lazım. Ayrıca mesela şeffaf olup da içini göstermemesi gerekiyor. Zaten o büyük sıkıntı olur. Yani öyle bir şey Müslüman yapmaz da genelde nerede hata yapılıyor? Genellikle kapatıyoruz üzerimizi, tamam. Fakat bütün uzuvlar teşhir ediliyor, yani ortaya çıkıyor. Bu şeklen bir tesettür gibi görünüyor ise de dinin arzuladığı, istediği tesettür bu değil. O halde hanımefendilerin vücutlarını teşhir etmeyecekleri, dışarıya yansıtmayacakları bir şekilde kapanmaları gerekiyor. Peki bu kapanma çarşafla olabilir Başka şeylerle de olabilir. Yani illa çarşaf olma şartı yok. O yüzden çarşafı çıkardı diyelim. Vücudunu teşhir etmeyecek, ortaya koymayacak bir elbiseyle setrini, tesettürünü sağladıysa bu hanımefendi dinen yapması gereken görevi icra etmiş olur. Dolayısıyla bunda sıkıntı olmaz. O halde Müslüman hanımların Dikkat etmeleri gereken husus bir, giydikleri elbisenin rengi çok cafcaflı olmamalı, dikkat çekici. Yani toplumda hemen dikkat çekiyor. 2 vücut hatlarını belli edecek elbise olmaması gerekiyor. Üç, şeffaf olup da içini gösterecek zaten bu hiç olmaz. Bu şartları riayet etmek suretiyle setre tesettüre dikkat eden hanımefendiler... Dinen emredilen tesettürü icra etmiş yerine getirmiş olurlar.